PERİŞAN EFEM PERİŞAN EFEM PERİŞAN EFEM TÜRKİYE EFEM EFEM RADYODA TÜRK Sineması RAMAZAN ÖZEL geçtiğimiz bölümde Taci Efendi zavallı ramazan da davulunu gasp etmiş ve nalanın gözüne girip onun müzeyyenatı şahsi manevisini cebren mehileyle zapt etmek için sahurda davul çalmaya karar vermiştir. Taci'nin davul çalmaya çıktığı saatlerde Nalan'da odasında dadosuyla birlikte sahur hazırlığı yapmak için istişare yapıyorlardır. Ah sahurda ne yapalım dadı bilmiyorum. Bilmem ki kuşum ne işte şimdi ne yapalım. Şöyle sarımsaklı yoğurtlu patates, biber, kabak bir de patlıcan kızartması. Yanına da kekik şerbetli böğürtlen tantunüsü. Tamam kuşum tamam. Paşa da çok şöver zaten böğürtlen tantunüsü. geldi hoş geldi. Haydi kalkın sahur vakti geldi. Yahu bu köpek nereden geldi. Aa Duydun mu dadı? Ramazan davulcusu sahura kaldırmaya başladı. Hadi cama çıkıp bakalım. Tamam kuşum hadi bakalım. Hoş lan <gülüyor> köpek. Hoş Ramazan geldi hoş geldi. Sahura kalksanıza. Oh, yarabbim yahu. Hoş diyorum bu köpek. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Hoşt diyorum sana hoşt! Sahur vakti geldi! Hoşt! Hoşt ya Rabbi ya resulallah ya git be köpek! Ee, merhaba Nalan! Bak nasıl da davul çalıyor ha? <gülüyor> hoşt lan hoşt. Aman Allah'ım bu Taci Dadı! Bak Taci! Aa. Aa. Aman Allah'ım bu Taci Efendi! Aa Ramazan geldi hoş geldin Taci geldi hoş geldin! <gülüyor> ne oluyor Nalan? Ne bu gürültü? Taci'yi köpek kovalıyor paşa babacığım. Taci'yi köpek mi kovalıyor? Aman Allah'ım. Taci. Taci. Efendim paşa hazretleri. Taci damadım. Bu ne ahvali. Acayip bir daşetül bir müşkülatı. Tecratı mematı. Şey paşa babacığım. Ben davul çalıyordum. Köpek birden bire korkup kaçmaya başladı. Ben de kaçma. Kaçma dur diye arkasından koşuyordum da ya. Hoşç. Hoş. Kaçma lan. <gülüyor> Bak hala kaçıyor. Kaçma lan. Kaç. Şey, ben en iyisi köpeği yakalayıp geleyim paşa babacığım. <gülüyor> Allah Allah, Ka kaçma lan kaç, koş koş dur lan kaç. Kaçmasın diye köpeğin arkasından koşuyormuş. Şuna korkudan kaçtım da köpek bana tur bindirdi desene. Olur mu paşa babacığım? Ben köpekten korkacak kadar korkak mıyım? Anam. <gülüyor> koş lan koş, Dadı, Dadı koş kapıyı aç koş <gülüyor> kız. Allah. Dadı ne aval aval bakıyorsun, koş kapıyı aç. <gülüyor> Başüstüne paşa erkekleri, hemen gideyim kapıyı açayım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, keşke doğru koşun. Yoksa köpek sizi ısıracak. Hadi kapıyı açmaya gitti koşun. Demek köpek beni ısırır diye korkuyorsunuz hanım ağam. O zaman demek ki beni seviyorsunuz hanım ağam. Evet evet. Seviyorsunuz beni. Allah! O yaratmadı. köpek beni soktu başa babacığım. Bana. E bu saatte dışarı çıkıp dolaşırsan sokar hadi. Senin neyine davul çalmak? Eee damadını boş bırakırsam ya davulcu olur ya zurna <gülüyor> Bu atasözüm böyle miydi ya? Ha, davulun sesi uzaktan hoş gelir <gülüyor> Yok bu da değildi e, Ha tamam davulcu bile Ben güvenli <gülüyor> ben güvenli <gülüyor> <gülüyor> Evet, köpek Taci'yi gerçekten ısırdı mı? Isırdıysa Taci kuduz oldu mu? Köpeğin ısısı var mıydı? Dadı kapıyı açacak mıydı? Köşk ahalisi sahur yapabilecek miydi? Futbolcular oruç tutabilir miydi? Hepsinin cevabı gelecek bölümde. Türkiye Radyo'nun tek arka sömürgün komedi programı Perişan şu kadar. Perişan Efendim saatlerde iftar ve son vaktinde Dünya Radyo'da. Yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar, Ben Ömer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Üstürk, Savaş Bayındır, Teknik Yapım, Ben Ömer Pekin. Ahaha, <gülüyor> dinleyin dinleyin çiller. Berisyon FM Berisyon FM Berisyon FM Türkler Radyo Türkler Radyo Berisyon FM